Elbise ve çamaşırın çıkarılması anında okunacak dua. Enes radıyallahu anhunun merfu hadisinde, Sizden biriniz helaya oturmak istediği zaman, cinlerin gözüyle Adem oğullarının avreti arasında örtü, Bismillahillezî lâ ilâhe illahu demesidir. Buyurulduğu üzere, iç çamaşırların çıkarıldığı yerde necaset, yani pislik bilinmediyse dil ile, bilindiyse kalben besmele okunur. Yani Allah'ın adıyla başlıyorum. O öyle Allah'tır ki ondan başka azabından korkulan, zatıyla yahut nimetiyle sevilen ve Rab olması sebebiyle tapınılan hiçbir mabut eşit tapınılan yoktur demektir.